Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah, onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum ve işte ben, onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve ''Ey Meryem, bu sana nereden?'' diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Kur'an-ı Kerim'de İmran ismi 3 ayette geçmektedir. Bu ayette ve Tahrim Suresinin 12. ayetinde anılan İmran'ın Hz. Meryem'in babası Hz. İsa'nın dedesi olduğu açıktır. Bu surenin 33. ayetinde geçen İmran ile kimin kastedildiği hususunda ise iki görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre bu, Hz. Musa ve Hz. Harun'un babası olan İmran'dır. Diğer görüşe göre, bu iki zatın yaşadıkları zaman dilimleri arasında yaklaşık, 1200 yıl fark bulunduğu ve bu surede özellikle 35. ayetten itibaren Hz. İsa'nın ailesinden söz edildiği dikkate alınırsa, 33. ayette zikri geçen İmran'ın da Hz. Meryem'in babası olan İmran olarak anlaşılması uygun olur. Buradaki İmran, Hz. Musa ve Hz. Harun'un babası olarak düşünülse bile onların da Meryem adında bir kız kardeşinin bulunduğuna dair rivayetle Kur'an-ı Kerim'de yer alan Hz. Meryem'e ''Ey Harun'un kız kardeşi'' şeklinde hitap edildiği bilgisi arasında bağ kurulması doğru olmaz. Böyle bir bağ kurulması anılan ayet-i kerimedeki maksadın anlaşılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. İyi incelendiğinde görülür ki kendi toplumunda Hz. Meryem'e ''Ey Harun'un kız kardeşi'' diye hitap edilmesi onun din kardeşi ve onun soyundan gelen anlamını taşımaktadır. Her ne kadar bir kısım doğu bilimciler bazı Müslüman yazarların eserlerindeki bu karışıklığa dayanarak Kur'an-ı Kerim'e eleştiri yöneltmişlerse de Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki açıklamalarında herhangi bir çelişki ve tarihi verilerle uyumsuzluk bulunmamaktadır genellikle Hristiyan muhitinden gelen bu eleştirilerin objektif olmadığı, kendi kutsal kitaplarında aynı yönde yer alan bilgilere itiraz etmemelerinden kolayca anlaşılmaktadır. Nitekim, Luka İncil'inde Hz. Zekeriya'nın eşi Elizabeth için Harun kızlarındandı denmektedir. Bu ayette, İmran'ın hanımı diye anılan ve Hz. Meryem'in annesi olan kadının ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmez. Onun adı, İslami kaynaklarda Hanne, Hristiyan kaynaklarda Anna diye geçer. İmran'ın hanımının karnındaki çocuğu Allah için adaması ile ilgili değişik rivayetler vardır. Bunlardan birine göre, uzun zaman çocuğu olmayan İmran'ın karısı, bir gün bir kuşun yavrusunu beslediğini görünce, Buna imrenmiş ve yüce Allah'a yalvarıp çocuk ihsan etmesini dilemiş ve çocuğu olduğunda onu Beytül Makdis'in hizmetine vermeyi adamıştı. Meryem'e hamile olduktan sonra da kocası İmran ölmüştü. İmran'ın karısının karnında taşıdığı çocuğu tam anlamıyla Allah'a adadığı ve kabulü için niyazda bulunduğu ayetten açıkça anlaşılmaktadır. Fakat ayette geçen, muharrar kelimesi ve adağın içeriği farklı şekillerde yorumlanmıştır. Sözlük anlamı itibariyle muharrar, azad edilmiş, tamamen özgürlüğüne kavuşturulmuş, kimsenin kendisi üzerinde hak ilintisi kalmamış kişi demektir. Burada kelimeye dünya işlerinden azade kılınmış ve kendini sırf Allah'a kulluk etmeye veren halis bir kul, Yahudilikte, mabedin, ve özellikle Beytül Makdis'in hizmeti için çocuk adanması uygulamasının bulunduğu noktasından hareketle, mabede veya kutsal kitabı okuyanlara hizmet eden gibi anlamlar verilmiştir. İster Allah'a kulluk yönü, ister mabede hizmet yönü vurgulanmak istensin, burada her türlü kayıt ve sınırlamadan uzak, mutlak bir adama iradesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. O sebeple, Mealinde bu kelimeye kayıtsız şartsız anlamı verilmiştir. İmran'ın karısı adakta bulunduğu esnada adadığı konuya muhtemelen Beytül Makdis hizmetine elverişli cinsiyete sahip yani bir erkek çocuğu dünyaya getirme ihtimalini esas almıştı çocuğun kız olduğunu görünce duyduğu üzüntü ve burukluğun ifadesi olarak ağzından şu söz dökülüverdi. ''Rabbim, onu kız doğurdum.'' Ayet-i kerimede ''Oysa Allah ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir.'' buyrularak bu hayıflanmanın onun işin hakikatini bilmemesinden kaynaklandığı ve dünyaya getirdiği bu kız evladın ne kadar ulvi bir mertebeye sahip olacağı ima edilmiştir. İşte bu cümleden sonra gelen erkek de kız gibi değildir cümlesi bazı müfessirlerce bu manayla bağlantılı olarak Allah'ın sözünün devamı olarak düşünülmüş ve her iki kelimenin başında bulunan belirlilik takısı, lâm-ı tarif, bilinen birini belirtme anlamı taşıdığı, ahd için olduğu anlayışıyla bu iki cümleye şöyle mana verilmiştir. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. O, onun dilediği erkek, Allah'ın lütfettiği ve yüce bir mertebeyle onurlandırılacak olan bu kız gibi değildir. Buna karşılık müfessirlerin çoğunluğu bu cümlenin Meryem'in annesine ait olduğu fakat adahan konusunun yerine gelmesi açısından erkek çocuğunun kız çocuğuna üstünlüğünü ve bu konudaki üzüntüsünü belirtmek üzere söylendiği kanaatindedir. Bize göre bu cümleyi iki cinsten birinin diğerine üstünlüğü değil, Meryem'in annesinin adakta bulunurken kavminin adetine uyarak niyetini aldığı erkek çocuğun kız çocuğundan farklı olduğunu belirten bir ifade olarak düşünmek hem sözün akışına hem de lafsa daha uygun bir yorum olur. Al-İmran Suresinin 35-37. ila 37. ayetlerinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Ses Erol Eren